Hoş geldiniz hepinize. Bugün ne konuşuyoruz Gökçe hanım? Bugün e, abi moda. Yani diyorsun ki evet. normal modayı konuşmayacağız. Burada konuşulanlara göre moda şekil alacak. Çünkü Tabii bu program yani. o program. markalar bizim konuştuklarımıza göre. Evet artık gelecek sezon ürünlerini tasarlayacaklar. Ve bu arada bu program ikimiz de ikimiz değil, dördümüze dördümüz, dördümüz oldu. oldu. Çünkü neden? Buraya bir takım moda ikonları. Modaya moda moda. şekil veren, <gülüyor> İstanbul modasını bizzat değiştiren iki kişi <gülüyor> buraya davet ettik. Evet. Birincisi Cem Hakko, ay pardon. Evet. <gülüyor> Cem Bey buldu <Ayıp> oldu. <gülüyor> Birincisi Mertcan Pamukoğlu. Evet. Selamlar, hoş bulduk. Biraz <gülüyor> yaklaştınız. Evet, Bak biraz yakışır mısınız? küçük bir sandalye çekme sesiyle. <gülüyor> İkincisi, <gülüyor> ikinci konuğumuz, Betül Menteşe. <gülüyor> Merhaba. İki saat önce çeşme molasını değiştirip geldi. Oranın molası çok hoşuna gitmemiş. O yüzden oraları bir değiştirip gelmiş yani. Öyle bir insanlar evet. burada şu an yanımızda. Evet Peki abi. neden bu mevzu? Önce bunu bahsedelim. Çünkü? Çünkü bıktık. <gülüyor> erkek bileği görmekten çok sevdim. Evet, erkek bileğinden gına geldi biz hepimizde. O yüzden dedik ki bunu neden masaya Neden erkek bileği? Hı hı. Neden bileği bu kadar çok seviyoruz? Bunları bir konuşalım dedik. Öyle hı. değil mi? Doğrudur, doğrudur. Evet. Şimdi o zaman öncelikle ben şey sormak istiyorum. Ha. E, bu pantolonlardaki paça boyunu ilk başta masaya yatıralım ondan bir kurtulalım. Bir rahatla bir içimizdeki evet. pisliği atalım diyorsun. E, erkek mi? pantolonlarındaki paça boyu ne olmalı? Yani bilek ne kadar gözükmeli ya da gözükmemeli mi? Bunu hiçbir şekilde şiş, konuşalım. Baktığınız zaman aslında Osmanlı zamanında <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> çok eskiye gittim. ya Şimdi Balat'ta mesela pardon Sunay'ın evet. <gülüyor> ya yani Şöyle erkek bileği Şimdi, eee... Ne ne konsantrasyon diyeyim yani Bu renkleri filan şey yapıyorsun ya. Şey şey, ha anladım. Kompozisyonu mu? Yok, konsantras... Biz bayağı moda yıkadığınız bu arada. Belli <gülüyor> <Tabii öyle. gülüyor> Kompozisyon değil de ne o? E, e, kontrast. Kontrast, kontrast, kontrast ha, renk kontrastı. Evet. Evet. Şimdi kontrast dediğimiz bir şey var. Mesela işte siyah, bembeyaz giymezsin de siyah ve beyaz giyersin. Ha, onun evet. kontrastını yaratırsın. Ha. Burada da şöyle bir şey oluyor. Adam... ...çok fazla... Hayırdır kardeş kârı var. <gülüyor> Sıra bir adam olduğu için <gülüyor> o adam da kombinini geliştiriyor ki kontrast yarat. Yani maçolukla, maço maçolukla, maço, maço evet. buylekle işte, kırıyoruz. En evet. Önceki programda Anladım. konuştuğumuz <gülüyor> maçoluk kumursuz idnelik. Evet, kumursuzlar yani, geliyor. Ya yani. adam idne yani. giyiniyor ama çok belli maço yani ağır ayı. Bu bir kontrast oluşturuyor mesela. Ama yani da bu kıyakar şey oluyor çok... değil yani kontrast. Kıyafetin renkleriyle oluşan bir şey değil, karakteriyle bir kontrast yaratıyor. Aynen, karakteriyle kontrast yaratıyor. Mesela sen, ben giysek, hmm. İmne'yiz. Yani o peyafetleri, bu çok İmne'yiz. Net. çok maçlı değiliz biz. Yani... Bizim kendi işte tipimiz de çok maçlı değiliz. Ha. daha hani modern dediğimiz takılık. Evet. Ama bugün ben pembe pantolonumu giysem bileğimi gösteren üzerine dar gömdeğimi giysem vücudu yapıp... Ben sana yürürüm. Sen mi? <Gülüyor> <yürüyorum>. Açık <Gülüyor> <Aşık yürüyorum zaten. Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kadar basit yani, onu da bir tak. Betül sen ne düşünüyorsun bu konuda? Erkek bileği konusunda? Ve bu moda İtalyan kesim. Haa. Hmm. Bak, Bak işte başka hemen başka bir ikon yoksa. direkt geldi e, ya. E, yani. Mertcan salladı <gülüyor> <da>, Osmanlı Osmanlı. Romun Mertcan dediği doğru gidiyor. Mertcan evet. çok iyi bir noktadan evet. girdi. Doğru mu? Ama bu e, moda şeyi adı İtalyan kesim oluyor. Hı hı. Ama Türkler giyince Olmuyor yani şimdi. İtalyanlar aynı öyle oluyor. İtalyan'da durduğu gibi durmuyor. Evet, ama it mesela baktığınızda İtalyan erkeklerinde de bir ayrılık var. Böyle. <gülüyor> Türklere benziyor aslında. Bu yani bir çok doğal. Evet. Çok var, var ya. Yani. Çok bir da bir hanen Çoklar kadar kalın değiller en azından. He, aynı öyle evet. Tabii bir kere ke onu konuşmak şey var, lazım bir şey ya. Bir tane çıkmıyorlar da. O çıkan bileğin kalınlığı da bu arada evet, önemli evet, o zaman. Şimdi yani. yani, yani, yani. yani, yani. böyle ince <gülüyor> gibi bilek çıkınca <gülüyor> evet. o olmuyor. Hoş olmuyor. Yani, i̇nce olursa bir derece. Ama o da mesela iş yaşamında hiç güzel olmuyor. Artık işe de girdi bu kesin. He, aynı öyle evet ya. Ama girmesin ya. Mi olsun, yani, evet, o de, bu girmesin ne olacak? Yani şimdi bu kıyafetin aslında o zaman hani iyi olabileceği insan bilekler ve iyi olabileceği ortamlar var. Evet, bak. Bunu alıyoruz. Yani şöyle Ama şöyle ince mesela gerçekten böyle ince bilek yani ince bikle değil aslında ince bacaklı e, böyle zayıf çocuklarda yani çok da fena durmuyor. Böyle mesela böyle bir Yok cekette ya. falan kombinlediğin evet, zaman. Ama bana güzel de yani, şey geliyor ya. Ama biz hep işte şeylerde maçın dediği Nagile tayfasında bunu gördüğümüz için hmm. o bilek böyle bir Roberto Carlos bileği Aynen. gibi. <gülüyor> böyle çapı 50 cm. Evet. <gülüyor> Olunca hoş olmuyor yani. Ama dediğin gibi iş ortamına girmesi beni de çok yordu ya. Yok girmesin. Gerçekten. Ama demek ki birileri hoşlanıyor ve prim veriyor ki. Pek anladım. Evet. Yani evet. Devam ediyor. Ya bu da kendi arada... kendilerini gaza getiriyor bu adamlar. Bence kendi kendilerini gaza getiriyorlar. Yani abi çok bir iyi bir oldu. Bir oldu. Bir abi bir abi takım... biraz daha kısalt. Girince şorttan oraya gidecekler. Yani. Çok iyi <gülüyor> bir takım. Takım elbisesini hatırlıyorsun. Ha evet ya hepsinin bilekleri ortada koşan adamlar. Ama İtalyan milli takımının takım elbisesi gayet düzgün, uzun paçalar, altında çorap giyilmiş. Böyle bir şekilde görünmüyor. Bilekler. Hayır bilek gözüketebilir de yani sonuçta bu milli takıma kıyafeti yapan marka kim bilmiyorum ama hepsini özel diktirmiyor mu yani? Tanıdığa yaptırmışlar pek de iyi yapamamış. Bu konusunda TFT'de tanıdık mı kovalıyor? yani? Aynen öyle yani. Yaratözle bir bakıyor o ya kardeş. Öyle gerçekten. Bizim bir takım işimiz vardı da çok pahalıya çıkıyor Senin atölyede bunu diksek falan, tahta kalede nasıl olur falan. Hayır bir de şey kişi özel dikiliyor bunlar. Evet evet. İşte hepsini... Somalamıyor adam yani. Aynı oranda ya. görünecek şekilde dikmişler ama hepsinde kocaman görünüyor yani. Bir evet. futbolcu böyle bilek var kocaman. Ya yani bir de işte bazıları vardı o Fenerbahçeli tane oyuncu vardı o zaman tufan. He evet. O da giyiyor o milli takım şeyinde iyi. şişman falan bir de yani. Evet evet yani <gülüyor> aynen. Hiç <gülüyor> o Hiç adamla ataşe'de gidip nagile içen bir adam işte yani. ne olacak zaten evet. başka evet. bir şey olmaz. Aynen öyle yani. Elma ana kombini diyoruz biz ona. Aynen kombin. öyle yani. Tam olarak öyle. Yani bu şeye artık bıktık diyoruz kısacası. Evet. Ee, mesela Twitter'da görüyorsun bir arada şey modası çıkmıştı. İşte kızlar böyle giyinmek çok mu zor, erkekler böyle giyinmek çok mu zor. Biliyorsun fotomodel kadınlar, erkekler. Hı hı. Yani. Orayı koymuş erkekler böyle giyinmek çok mu zor. Zaten koymuş işte nasıl diyeyim? İşte bir tane Amerikan markası söyleyeyim bana. Levi's. Levi's'ın mankenlerini koymuş az diyeyim. Onlar giymiş. Böyle giymek çok mu zor. O çok zor yani. <gülüyor> <gülüyor> Benim vücuduma bunu giymek çok zor yani. Ama adam giyer doğal olacak yani. Adam evet. Levi's'ın mankeni olmuş yani. Ya yani moda kendine yakışanı giymektir diyeceğiz biz. Evet, diyebiliriz. <gülüyor> Peki bilekden ziyade giyilen takım elbiselerin rengi mesela. He evet. Çok iyi. ben fıstık yeşilinde gördüm. Turuncu da gördüm. bir falan zaten görüyoruz. Yeşil turuncu da gördüm <gülüyor> mesela. <gülüyor> Ya bunların neden yapıyorlar? Peki bunları mesela televizyonda mı görüyorsun ya da böyle sosyal medyada mı görüyorsun? Görüyorum gerçekten bizzat katıldığın bir etkinlikte bir organizasyon görürüm. Ya gördün mü? Yani çok fazla ortamlara takılan bir insan değilim ama. <gülüyor> yani Sosyal, sosyal medyada daha ya. çok görüyorum açıkçası evet. tabii ki ben gitmiyorum. Etki yani bir organizasyonunda görüyorsun mu yani? Yani görebiliyorsun yerleri. ya Gidip bir hukukabazda oturmuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim Elman hali. Ama, ama yani gör <gülüyor> arada görüyorsun. O sosyal medyada çok karşımıza çıkıyor. Ha bir de şey var işte mesela. Demin ondan bahsediyorum. Adam bunu giymiş. 80 bin like'ını almış. Altına herkes yazıyor. Kızlar falan işte ye beni. Ee, <gülüyor> <Ustur> Renklerini <gülüyor> aşığım. Şöyle seviyorum. Böyle harikasın. Odaya girdiğinde hani, elgini kaldırıyor Kılıyorum ya mesela. Benim aşkım. ben görüyorum. Yani. Ama der, ne, belki de Zeksi renkleri ya. sevmek değil de arasındaki arabayı sevmek bir şey de olabilir o kızlar. He belki de evet. Yani ne giysen orada zaten aynı şeyi söyleyecekler yani. yani. Gidip çuvala da çıksa. Çuvala da çıksa. Kızlar yine popon çok güzel gözüküyor. halbuki hiç gözükmüyor falan. <gülüyor> öyle ortamlar yani. Evet biraz para kovalamayacak. Evet yani kovalamayacak. aynen biraz öyle. Peki normalde mesela biz burada 3 tane erkeğiyiz. O evet. sonra hepimiz hayatın belli bir aşamasında katılıyoruz. Sen işte mesela akademisyen modundasın, daha çok onları yoruyorsun yani. Evet. Biz daha çok kurumsaldayız falan. Biz mesela ne tercih Mesela sen daha çok ne tercih ediyorsun Mertcan? Ya benim işleri, i̇şe giderken mesela. Benim iş şu anda çok rahat. Ben bir reklam şirketindeyim. Hı hı. O yüzden bayağı short tişört gidiyorum. Oo çok iyi. O yüzden rahat bayağı rahat. Ama iş hayatında bence şöyle bir şey var. Genelde ilk işe başlayan insanlar müthiş özenir gider evet. bilmem ama belli bir süreyi doldurdu. Kaşarlandıktan Sarkısı. sonra zaten. Kaşarlandıktan sonra artık sabah sekizinde kalkıp hazırlanıp da müthiş cilet giyinip gitmek istemiyorum. Yaptık. Tekrar da aynı gördüğün insanların yanına yani ne varsa. Aynen bizdeki gibi. Her şeyi cicek böyle. Yani Bahçelerde öyle bir giyiniyorsun gidiyorsun ki o adamlardan bahsettiğimiz daha kötü. Evet. Yani. <gülüyor> Çünkü öyle denk gelmiş kirli dolmeli olan. Bir şey böyle hem gömlek altı böyle şey, noh pantoloni gibi bir falan. Ben de okulda genelde çok rahat giyinirim. Yani eşofman da giyerim, şort da giyerim falan ama böyle işte bir sunum olacağı, bir toplantı olacağı zaman falan hani yine gömlek falan çok az giyerim de böyle bir yakalı bir tişört falan en azından hani biraz daha <gülüyor> smart casual gibi evet. işte gözükmeye çalışırım. Onun dışında pantolonları falan da çok rahat öyle şey değil yani. Takawayse pantolon var giymem yani öyle şey. Kumaş pantolon falan giymem yani. <gülüyor> ben mesela ben business casualsın normalde business casual olmasa da hatta direkt yani ceket kravat business formal evet ha business formal hatta yani aynen ama şimdi yazın neyse ki bankada şeye geçmiş smart casuala geçmiş evet. yine yakalı tişört giyemiyorsunuz ama en azından gömlek pantolon giyebiliyorum yani yani yazın en azından biraz daha kurtarıyorum ama hiçbir zaman da bilekli pantolon giymiyorum ama giyen bilekli pantolon giyen var dolu var yani böyle çok aşırı dar pantolonlar giyenler var, böyle Hı. bayağı görüyorum, ya. böyle çocuğun bacakları böyle kalın kalın, Hı. aşırı dar pantolon giymiş, böyle bütün arka taraf evet. damperli Hı. kamyon gibi Hı. böyle meydan çıkıyor. Bütün ardı Çok böyle. felaket, aynen. Hı. Ve böyle çok özgüvenli dolaşıyorlar falan ya böyle, hani sanki akışta kaçmamış gibi. Ben de Şimdi ben de şişmanım. <gülüyor> Şişmanısa o dar pantolonu giymeyeceksin ya. Öyle demek evet yani. yani. Ne gerek var? Aynen, hiç gerek yok yani geldi. Aynen, konforu da bilgi. Evet, rahatsız. <gülüyor> Sıkıyor. Benim her zaman, yani bu hayatımın her, her yerinde geçerli de, Konfor abi. Birinci öyle önceli. Değil. Her zaman için yani. Kıyafette de oturduğum, koltukta da, gittiğim yerde de her zaman konfor. Evet ya bu gerçekten çok önemli ama bazen de öyle yerlere gidiyorsun böyle güzel gözükmek istiyorsun ki konfor geri planda kalabiliyor. Evet, ya. özellikle zaman kadınlarda benim, oluyor da. Benim bazen bunu yaşadığım oluyor, oluyor. yani. Gerçekten ya şimdi de evet. evet. <gülüyor> yakın zamanda... <gülüyor> ben dikkat edeyken ben Mesela yakın zamanda biz Gökçe'yle bir düğüne teşrif edeceğiz. Hı -hı. Evet. E, hatta sizler de geleceksiniz diye Olabilir. evet evet, evet. Olabilir. Ee, o noktada hani yani rahat, çok rahat giydip gitmeyeceğiz şimdi abi. Ya, eşof, yani eşof, şurada gelmeyeceğiz yani. Tamam. Ama o giyeceğin pantolonunu da en rahatına alabilirsin. Yani yine üstüne güzel dursun diyeceksin zaten oturmuş pantolon götüne. Üstüne bir de kemer takacaksın. O gömlek o içeri sokulacak. O ya. Cenni, ya. Bunu zaten yapacağız. Gitmesek mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Şu an yaz sıcağı falan böyle bir <gülüyor> Ya bunlar Hiç, normal tamam. ama ya bazen tabi bazı ortama çıkarken şey oluyor yani mecburen giymek duvarla Herhalde evet. of bulunduğun ortama e, değer verdiğini göstermek gibi bir şey bak ben size o kadar değer veriyorum ki Bok gibi geldim oraya düğün istederek kendimi <gülüyor> <gülüyor> Hayır evet. az daha gidip altını takıyorsun istediğini giyebilirsin Çok özgürlüğünü <gülüyor> <gülüyor> Taktığın altına gidiyor ya hatta salaşlığını alıyorsun yani. böyle tam takarsan evet. şortla gidebilirsin evet. tabii <gülüyor> ya <gülüyor> Bayağı külçe falan gittim zaten böyle çıplak Aa ben külçeyi mi kim mahalledecek? Bu arada ben külçeyi çıplak giderim. Kimse de bir şey yapmıyor. Tölye bu arada ben de külçeyi külçe <gülüyor> Ben külçeyi böyle belli yerlerimi kapatacak şekilde bakıyorum. <gülüyor> Sonrasında damlada taktıktan sonra her şey biter. Ben de orada çıkıyorum. Çok iyi sahne. <gülüyor> Çok böyle bir sahne değil mi? <gülüyor> o kadar zenginsin ki böyle değil ya. Yani. İyi ki sen biraz daha böyle şey bunlara göre Oz da öyle de, sen daha böyle şey kurumsal yerde çalışıyorsun. Evet, finans kurumunda çalışıyorum. Bir de sizin orada çok şey de var çalışın herhalde. Şimdi senin de işini, gücünü yapmayalım ya da... <gülüyor> şu an. Şey böyle, ne bileyim. Sorduğum sarı çiçeğe. E i̇şte bu elmananeden fazla var herhalde sizin Yok mu? Yok, Aa, yok mu? Ben, yok, yok, ha, yok, temizlediler mi onu? Aa, yok. Temizledi, onları kestiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Dönderdik falan. Bir siz orada ne var peki asıl? İşte böyle bir karışık afal. E, şimdi bizde sorma zorunluluğu yok. İlla kumaş, kravat, ceket olacak bir zorunluluğu yok ama eee kot yasak diyebiliyorum. Onun yerine işte işte kanvas giyilir işte. Peki bu kot şirketlerine karşı protesto yani? Abi kot güzel bir şey. De. Neden? Kot bor hiç güzel bir şey değil ya. Bunu ben sabah kadar tartışabilirim sizinle. Abi kot dediğin kumaş yazın terleten, kışın üşüten ve rahatsız bir kumaş. Kot kumaşı. Ama yani, çünkü o zaten işçilerin evet yani. giymesi ve sağlam olması için yapılmış bir şey yani. Adam onu madende giyiyormuş ki çalışsın üstte götürmasın falan diyor ya. Maden nedir o kod giymezsin yani. Ama hakikaten içki şöle böyle ben biliyor. Ben kölelerin... Aynen öyle. <gülüyor> evet. Şu anda da köleler giyiyor zaten. Köle, kot yani, kod giyiyor, köledir diyebiliriz. Kod giyiyor, evet. <gülüyor> yani Şu an Betül'ü şey. yok etti değil mi? Büyük <gülüyor> <gülüyor> kod varmış. Kod şort. Ha, bu arada bu dönüyor da işte kot, pantolon, maden işçileri içilmiş, yok Timberland, poplar, inşaat işçileri içilmiş Amerika'da filan. Tüm bunların gerçek olduğunu hayal ettiğim vakit işçiler çok tarz giyiniyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Zaten Hayır, öyle ya. bu arada. <gülüyor> Zaten öyle kötü değil bence de baktığın zaman işçiler kötü giyinmiyor. Bizim işçiler <gülüyor> kötü giyiniyor. Bu nasıl cimle kuruldu Değil mi ya? Bizim evet. işçiler kötü giyiniyor. Evet. Doğru. Bizim işçiler leş giyiniyor ama. Defun giyiniyor. <gülüyor> Evet, Defactoyu de şu an karşımıza aldık değil mi? Bir sponsorluğu daha uzaya uğurlamışlar. Ya Defacto'nun yeni sezonuna bakın ya düzeltti bayağı. Ama evet. Doğru ya geçen ben de Defacto'dan bir şeyle kaldım ve kötü değildi gerçekten. Üzerime Defacto da araya kaçmadı. <gülüyor> Hoşuma gitti yani. Ha, güzel Defacto artık araya kaçmamı abitinin bıraktı herhalde. Evet evet, aynen. araya kaçmayı. Salmıştın. Araya kaçmayan kesin diye reklam yapıyor <gülüyor> mu? Yazmışlar. Çok şükür rahat edeceksiniz Mavi. <gülüyor> bu arada defaktörden geçen bir şeyde kaldım deyince şimdi hakkımıza bu konu geliyor. Mesela nelerden tercih ediyorsunuz Aha. daha çok? Okay. Mesela sen salaş, donma dolaşan Aha. bir adamsın. Aha. Nereden alışveriş yapıyorsun? Abi benim... Donlarını nereden anlıyorsun? Biz artık izleyiciliğe, dinleyiciliğe... Bak, don şey konusunda net bir marka veriyorum. Aha. Her dinleyene. Bu gerçekten çok önemli. Zaten don... Don'u don yazılmıyor. Da... diye korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır, konuya gelmiyoruz da şey... <gülüyor> Donlar abi... Max Spencer'ın %100 pamukları var. Mühmah yani. Eriyo son Yani çok rahat. Max Spencer etkililere bunu duyuyorsa? E onun dışında da benim şey yapıyorum ben genelde. Böyle stock gardırop yapmadım da hani. Ona benzer bir şey yapıyorum. Bütün tişörtlerimi siyah oluyor. Bunu da işte çoğunlukla H&M'den... Şişmanlıktan bile... dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle tercih ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Eşek. Şey ya. Ee, yok ya, böyle her zaman giyebiliyorsun siyah tişört. E tabii. Yani yatarken de siyah tişört giyiyorum, akşam çıkarken de siyah tişört giyiyorum, sabah çıkarken de giyiyorum. Düşünmüyorum yani. Değişmiyor. böyle söyleyerek bizi kandırıyor bence Değişmiyor. Tek bir tane <gülüyor> siyah tişörtü var. Yuya <gülüyor> yeni tane almış gibi konuşuyor ama aslında hepsini döndürüyor. <gülüyor> Bilmiyoruz ya sallıyor. Ya aynen zaten aynen. işte genelde böyle rahat şortlar bilmem ne işte arada gap oluyor, hiç H&M oluyor. Bu şey. Peki galiba. sen böyle gerçekten şahsen gidip mi alıyorsun yoksa internetten mi takılıyorsun? Yok ya. Şahsen gidip alıyorum da alışverişim benim zaten 15 dakika sürüyor. Yani zaten ne yapacağımı alıyorum, siyah tüşörü kesiyorsun Lux diye alıp ekliyoruz ya böyle. Evet, sen söyle Betül. Ben nereden alışveriş Aha. yapıyorum? Ben online alışveriş yapıyorum. H&M, Zara, Stradivarius çoğunlukla. bunu Bunları tercih ediyorsun? ediyorum. Bence evet. artık bu alışveriş yapma marka tercihi tamamen ekonomik durumu bağlı oldu ya? Evet. Ya, ya. Sen gömüldün galiba. <gülüyor> evet. H&M'de yani, anlıyoruz, trend yol muydum? Trend yol yani, çok evet. şey yok. Artık yani H&M'dir, Zara'dır, Falan filan, bunun enerjinde Nereden alışveriş yapabiliyorsunuz ki? Ya yani internette Onlar, butikseler de var işte ne bileyim. Onları, ne o vardı ama yani ekonomik olarak mesela bir AVM'ye girdin. Aha. Orada böyle para ezip alışveriş yapabilecek <gülüyor> Dükkanlar çok az, yani genelde ya da çok pahalı. Doğru abi. evet, evet genel genel çok olur. pahalı açıkçası. Yani şöyle bir şey var mı? Hani ben, ben abi Fred Perry'den giyiniyorum mesela. Bunlar Hayır yok bunu söyleyemezsin. Yani. Fred, Fred vardır ama Fred Fred'den giyiyorduk. Aynen. Aynen öyle. Ha bunu eskiden yapabiliyorduk bence. Tabii Aynen bence de. Ya yani Ben eskiden biraz böyle kelvinculayın bilmem ne takılıyordum. Ama ondan sonra şu an istesem de yapamıyorum. Şu işte. çünkü <gülüyor> HRM Zara. Ancak benim hep afford edebildiğim... Evet. evet. Arkadaki fark yani. çünkü çok attı. Yani hani mesela normalde HRM Zara giyiyordun. Ama hani böyle azıcık kaliteli bir şey giyeyim dediğin zaman onlar da gidip mesela... Vallahi bir şey alın evet. çıkabiliyordun çünkü arada müthiş evet. inanılmaz bir fark yoktu. Ama şu an gerçekten uçuk seviyelerde böyle bir tişorte 1500 liranın evet. kolduğu. Tabii tabii ya. Dün siyah tişört aynı sayı şerinde 25 lira. Beybem de 1000 lira. Yok bu arada <gülüyor> ben H&M zarının da son zamanlarda pahalı olduğunu düşünüyorum. Bence de tabii. Öyle, Her yani. şeyle beraber onların fiyatı daha. H&M falan, evet. evet. falan kendi kalitesine göre çok pahalı. Evet. Bir kalitesiz işte ya. Yani. 27 lira falan tişörtler ki bence H&M'e değmez. Değmez. Zara, Zara zaten bu arada çok pahalı. Zara'nın evet, evet, -zara etkililerine ya. Aynen çok sağlıyor <gülüyor> Neydi İspanyol bir ilavuk İspanyol. vardı Ne çok zengin bir ha. Carlos muydu öyle bir şeydi. Ne bu Zagacı mı? Zagacı Zag Zag sahibi. Zagacı Zag Zag. <gülüyor> Buradan ses tutuyorum yani o arkadaşımıza Böyle bir fiyat Biraz sakin olamaz olun. yani Zara'sın sen kendine gel diyorum bana. Zara kendini şey mi konumlandırmaya çalışıyor böyle? Hayır. Yani. Öyle mi konumlandırmaya ya, çalışıyor? Bence öyle konumlandırmaya ben çalışırmıyor Tabii ki Ama yine de <gülüyor> Peki <yani>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yo, bence bence biraz daha evet. Bence öyle konumlandırmaya çalışıyor olabilir bu arada. Dünyada kışın da böyle... bankaların olduğu yere açıyor bir tane dükkan hep. Hep girmeye çalışıyor ha. o tarafa. Ya kışın mesela adam işte montunu, baltosunu falan çıkartıyor. Gerçekten böyle 1000 liralık evet. baltosu var Zara'nın mesela. Evet. Peki, Peki yani ben eskiden de mesela bu arada her zaman H&M falan tarzı yerlerden çok daha pahalı olduğunu hatırlıyorum yani. Her zaman Zara daha pahalıydı. Evet. Ama bu yani bu kadar pahalı değil. E tabi canım bu kadar pahalı değil evet. Yani ne yani, zaman... Ya zarar saçmaladık bildirdiniz miyiz? Evet. Türkiye'nin durumuna mı geleceğiz yani? Hadi ya şey ya <gülüyor> bu her konu giriyor bağlanacak. Yani <gülüyor> Türkiye'nin durumuna bağlı. <gülüyor> Aslında Türkiye'nin markalarına pek de diyorsunuz. Mesela Kernel markası ne? <gülüyor> bizim Highlight markamız ne? Mesela İpek Mavi. Yol. Magnum Network. Network. Evet. Başka İpek Yol. İpek Yol evet. sayabilir miyiz? Evet. Eee Beymen? E, sayılır Beymen de oynar. Gerçi Ama boyunlar da şey. alıcı ya şeydi Ya kendi markaları da var. Beymen de alıcı, boyunlar da alıcı. Beymen kulak var mı? Öyle kendi markaları da oluyor. Yani. MuDo, MuDo yabancı Mudo mı? Yabancı. MuDo yabancı. MuDo'yu bilmiyorum Allah. MuDo yabancı yabancı. Şöyle ne mi? Başka ne vardı? Altın yıldız var takımda. takım O mesela Hı -hı. hayal mi yoksa şey mi? Normal i̇yi, ya, normal. normal. Ya, yani takım elbise ya. alacaksın yani. altın yıldızdan alırsın yani. Evet. Fabik alar, değil mi? Fabik de Orada kötü değil ya. Türkiye tekstileri. Evet bence çok iyi. ya. Bence de ya sonuçta bir inşaat, bir tekstil başka ne var ki? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir podcastçilik, <gülüyor> youtuber'lık, buraya şey girecek değil mi? E, niyetimiz kimseyi kırmak değil. Evet, evet. ocağını <gülüyor> şeyini buraya sokacağız değil mi böyle? Yani ocağını işte da. Eee ama şimdi ben inanıyorum ki nüklerde de çok iyi olacağız. <gülüyor> Vay. Ya lan. Yakacak Bak. ha bu? Evet, evet, bugün bugün biz gidiyoruz galiba. <gülüyor> Sato Celebrity's. <Sliver'deyiz>. Ay ne? <gülüyor> şurada hemen giremeyiz. Çok olmaz. Niye ben lüpler diye bir konuma geleceğimizi düşünüyorum ve e, Türkiye'nin modasını da etkileyecek bir şey bence oraya bağlıyorum bağlıyoruz. Kurşun gibi. boşanıcı lüpler ve sarı tulumlarla bence Türkiye'nin gazmak modası... gibi falan mı? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'nin modasını etkileyecek etkenlerden biri akpu. Evet. Wow. Kısa kisa tulum değil mi böyle? Oradan kardiyasını <gülüyor> bilekten yiyor. Abi seni seviyorum. <gülüyor> Öldü. Bütün <gülüyor> bilekçiler, <gülüyor> aynen, bütün bilekçiler yatıyor ilk onlar. <gülüyor> Bileklere boğu yiyeceğiz abi. <gülüyor> Peki bu modanın değişme hızına ne diyorsunuz? Yani nasıl modernleşiyor? Ne ne kadar hızlı değişiyor sizce? 10 sene önce nasıldı? Şu an nasıl bir 10 sene sonra Moda mı trend olacak? mi? Trend. Abi moda ne trend de şimdi? Bir daha yanlış. Yani niye trend böyle bir biliyormuş sonra. gibi dövülecek. Evet, Güzel bir soruydu. Şimdi bir lafa. <gülüyor> şimdi açıklamak için. Tam aradaki farkı Moda ile trend aynı şey ya. Aynı şey e, moda ile trend bence aynı. Ya ben şöyle, e bir şey, yani. şöyle bir şey görüyorum çünkü. Sen dediğin tarz. Bazen böyle çok aptal saptal şeyler bir anda trende dolup, mesela işte kızlardaki ak. Ha, evet. Yani bizim bildiğimiz, <gülüyor> tanıdığımız, aklı çalışan insanlar bile onları giydi bir dönem ya. Evet. Yani saçma sapan çantalar, gündem neler, yok işte bir ara şey oluyor mesela, 80'ler canlanıyor ya 70'ler canlanıyor. Bunlar moda mı oluyor, trend mi oluyor, bunu bilmiyorum. Aradaki farkın ne? ama trend gibi geliyor bana. Moda ile trend eş anlamlı değil mi? Okey, tamam eş anlamlı olarak kabul etti, devam edelim o zaman. Peki, Peki yani şundan mı? bahsediyorum ben. Yani ben mesela 80'lerde çok fazla yırtık pantolon ya da işte döşü açık gömlekli erkek falan göremezdin ya. Hı hı. Bundan belki 20 sene sonra, 10 sene sonra erkeklerle sıklıkla makyaj yapmaya başlar mesela. Aynen. Ki bence bu arada. Yani o açlık oyunları kafasına ne gelir miyiz? Anladım. Bence makyaj yapmamız da biraz daha olabilir belki yirmi sene daha ama. Makyaj yapılıyor zaten aslında böyle ufak ufak. Ya çok ekstra. Hı. Yani. Hı. Eski zamanlarda değil yani adam. Şu an madadır, bunu serken şey, <gülüyor> <Maki gülüyor> böyle uçuruz. Makyajı buydu da. Şuan ojelerimi düşüyorum böyle. Hayır <gülüyor> böyle. Şeyde <gülüyor> evet modanın değişimi azı. ben Mesela şeyde ben lisedeyken nefret ettiğim şey vardı ya. Kızlar taytın üstüne uzun elbise gitti, bir şey giyordu. abi Oo, O abi. şeymiş ya, Kezban Reis'di yani. Övün abi. bir şeydi ya ama çok vardı ya bunun ya. Artık bir Altınlar, Ay, Ay, <gülüyor> de tek altından tayt. Altınlık converse <gülüyor> Converse ve çok mod oldu ya. Converse'da bu arada da bir ayakkabı var çok moda olan ne oldu? Ben, Vance mi? Vance'lar var. Ha. Onlar Eskiden bu şeydi ya, şuan Vance'lar şeydi. Onlar. Tom's var şu yani. an herhalde. Geçen yok, sene yok, mi? Tom's var. 2 sene önceli Mesela şu evet. anın Tiger'ı ne? Tiger, Adidas'ın Tiger'ı var galiba. Bizim Yavuz'un Sinan'ı, Yeşil'i ha. Değil Hayır. mi? Şu an Adidas'ın şey Süperstar'mı. Sen Sinichi'nin Star'sı mı? Sinichi'nin başlayan bir ayakkabı var şu an ya. Sinichi's mı? Skechers skechers, skechers, skechers skechers Farkız gibi bir şey diyesim geliyordu kesin değil Skechers, skechers de mi ya? Skechers de okey skechers, skechers, like skechers de okey Skechers hmm. rahat okey Skechers var. de okey Skechers de kadar şey kadar. Evet. Ay, yani. Abi o zaman ben şeyin konusunu açmak istiyorum artık Aç abi. Yani Nike Air Max'ler Fiyatları Neden üç bin Neden Hevesinin nikah gibi para veriyoruz onlara Gerçekten ben Nike Air Max kaç para bilmiyorum Şu anda tam olarak bak bana gerek yok Bin liraya var Gerçekten mi ya? Ve abi yani şey değil. Normal bir yani, ayakkabı. Ben mesela o yüzden bayağıdır şey, ribak falan oluyorum ayakkabıları. Bir de şey var şu, şu an var çok net biliyorsunuzdur. <gülüyor> Çirkin spor ayakkabı modası var şu an. Bu şey ya influencerlarının... Evet insanların evet. Hayvan gibi kalın topuklar. Böyle of. spastik. Ayakkabılar falan. Böyle bileğe falan. kadar uzanan onlara mı diyorsun? Ne diye, Uzun. Oluyor. Oluyor. Yani şey böyle, ya şey balansyega tarzı Balancı aynı. Şey çorap gibi giyilen ayakkabılar böyle. Her şey, her modede var. Çok çirkin abi ya. Çirkin, evet, çirkin, çirkin spor ayakkabının modası bayağı var şu an. Gerçekten ortaya. mi Evet, aşırı kaba beyaz spor ayakkabılar. insanlar iyi. şey sadece. Yani trend diye gidip bunları alıp giyip fotoğraf ya atıyorlar. Ne para ya. mi? Evet. Yani çok pahalı var. Vallahi abi 5-6000 lira ya, para yiyorsun. O oğlum bu ne ya? Çocukluk çakmaları da oluşuyor piyasada. Daha Ha çakmaları da vardı tabii. O da çok filan fila yem ne oldu ya filan filan fila, fila, evet abi filan hak etti mi ya filayı fila, bir ben biraz hakikaten merak ettim bu konuda sonra birkaç tane influencer'ın, youtuberın işte bu dünyayı gezen filan youtubers oluyor ya eski yani acun'un şimdi youtuber versiyonları ha. onlara baktım birkaç fili giyiyorlar fila stok... şey mi yapıyor acaba? bunları mı bence sponsorlukla diğerlerle Tekrar oyun güzel, O zaman güzel yapmış ya, evet. iyi reklam yapmış evet, yani. Çünkü ben bu filayı çok görüyorum son zamanlarda. Kullanıyorum ya fila sadece. Biz de influencer değil miyiz ya? Bizde o zaman filadan tişört e Şu an mesela fila <gülüyor> ayakkabı giyerek bu şeyi çekebilirdik. Ve insanların çok... Daha bir sesleniyoruz. <gülüyor> e buradan adapt edebilirdi bu yani. Evet. Ama bak bunlar da fila giyiyor. Nasıl anlayıp sesleniyor. Bilal dinlendiğimiz için biz evet <gülüyor> fila reklamı yapmak bize kalacaktı. Tabii ki yani başka, başka kim yapabilir bu reklamı yani? Peki bir dakika bu şey de var. Nasıl diyeyim? Bu e, bideye yapışan, hani mesela şalvar gibi gelip Evet burada eşofman, daralan, eşofman he. diyorsun. Ha, eşofman. ben de ondan evet, bir eşofman. tane var, tüm rada yiydim. Yutmanda, evet. Bir şey, ben onu da, onları ben de beğenmiyorum <gülüyor> değilim yani. Evet, sen dün giyiyordun galiba bundan bir tane. Yani yok, dün, dün bayağı şalvar giyiyordum da. He. O öyle aynı şey Oradan zaten Osmanlı'dan bağladım yayınların başında vesaire ama. Bence Osmanlı modasını takip, evet. yani. Osman takip etmeliyiz evet, abi, yani. Osmanlı modasını takip etmeliyiz. abi. ben şalvar çok rahat bir Anladım. şey. Anladım. Osmanlı hangi <gülüyor> <doda> <gülüyor> <şalvar> <gülüyor> ben de istiyorum ya. Ay çok iyi. Çok çirkin ya. Yok şalvar güzel ya. Ama sen neymiş sen rahatlıkla istiyorsun. <gülüyor> evet evet. O püfür püfür eser. Çünkü evet. yazın altında don giymi için evet. şalvarın içinde böyle rahat edesiniz istiyorsun. Kışın da bu arada her zaman don giyin. Ya bu şey mahvediyor. <gülüyor> Allah <var> Allah neler ölüyoruz şalvar. <gülüyor> ya kapat kapat. <gülüyor> <gülüyor> evet yani. Evet arkadaşlar bizim don giyin. Abi bu arada bunun sabah kadar savunucuyum ben. Yazın don giyilmez. Bu eminsin. Eminim. Bu böyledir. Ben 27 senede giyiyorum. Hiçbiri sıkıca... sakıca... sakıca... Seviçgenmene çıkartmıyım. O donu bir çıkar gel öyle, öyle konuşalım. Diyorsun tabii. Bir yayına donsuz geleceğim ben. Evet donsuz. Benim bugüne kadarki, bak 5. kayıt bu. Hiçbirinde yani. don yoktu. Gerçekten evet. mi? Bu yüzden mi bu kadar iyiyiz ya? Bence de. Ama belki biz donluluğun ve donsuzluğun kontrastı olarak... Onun çatışmasında. Evet. Yani. Bir yayın çok iyi çıkıyor. <gülüyor> Şu an tam bir boş, <gülüyor> <gülüyor> boşun almadığı ben zor şey mu ya. Ben söyleyecektim ya, bu Mertcan sordu ya trendlerde işte mod şey, modanın değişimi hızı bilmemdesi falan. <gülüyor> Benim istediğim tek bir tane şey var abi, modanın değişimde yakalamak istediğim tek bir tren var. Ya incir yap ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya en rahat olur da hayır şey, ee, İskoç eteği abi. Hmm. Herkeslerde He. moda olmasını ben çok istiyorum, çok güzel oluyor. Yani hem rahatlık, konfor, püfürlük açısından. Heee. Püfürlük. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bu üzerinde böyle eteğe ben açıyorsa çok hoşlanıyor. Şey Tam de şey, bunu internette araştırın bakın, böyle bunun işte üstüne ciddi işte şey gömlekler giyilebiliyor, tişörtler giyilebiliyor, hani kötü durmuyor asla. Diyorsun. Bence çok iyi. Sen çok kondi misin bence. Hayır ya, kondi severim ama. Bir menkene soralım bunu, ne diyorsun, giyer misin etek? Benim etek giyer mi? İskoç eteği. Tamam, iskoç. Şey mi? Şimdi otun yasak olmasının bir sebebi var, çünkü <gülüyor> Ot, ot içen adam kokain de içebilir, bilmem ne de içebilir. O yüzden kötü bir başlangıç. O yüzden ot yasak. Biz tamam. de sonuna kadar otun yasak olduğunu, olması gerektiğini burada savunuyoruz. Diğer evet. Değil Diğer kümüşlerimiz bir kürzatı anlayan. Evet. Şimdi uzun etekle başlayan erkek, ondan sonra kısa dar mini eteğe kadar geliştiriyor. <Gülüyor> o yüzden yok mu abi? <Gülüyor> Haftaya buraya bir geliyorum böyle ben. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Çık çekti şansıdan. Yolun <gülüyor> Vallahi şahsen ben etek giyemediğiniz için çok üzülüyorum, sıcaklardan. Ben de çok üzülüyorum ya. Abi ben daha kısa mine etek giyemediğim için üzülmüyorum. <gülüyor> daha kısa mine etek giyemeyecanız yani. Yok aynı şey bu ya, şalbara hani, etek yakın, İskoçya'da yani yine de onu böyle bir oturur diyorsun, kalkır. Iskonçada bile giymiyorlar oğlum bunu, o işin kültürü yani. Ya ben istiyorum. <gülüyor> Sana kim karşı koyuyor, giy kim? Abi, toplum, toplum, toplum bunlara ya, toplum ya, evet. Ya ne toplum? insana neler yapıyor ya? Adam bak... Kişiyle çıkıyorlar dışarı, o Tıza, mutlaka böyle. Motobu, ha Hı, evet. De. Ama o farklı bir şey. Mesela... tam sen de aktivist olarak, mesela İskoçya dinini savunan bir aktivist olarak git metrobüse bin İskoçya değil. Evet, peki. bunu yapabilirsin. Yani modayı değiştirmek istiyorsan... Hayır, değiştirmek istemiyorum. Ben metrobüse, <gülüyor> abicilere... <a> <gülüyor> Hı. Sen efektif bayağı. Sen efektif bayağı. Ya ben influencer değilim, bir. <gülüyor> <gülüyor> ben modayı değiştirmek istemiyorum, iki. Hı. Ben sadece böyle bir trend olsun, ben de bu treni yakalayayım istiyorum. Sen sadece başkaları yapsın da ben ha, de... Ha, aynen, Ya ben çünkü o Asistledim. kadar cesaretli bir insan değil bu mesela programa şeyle başladık işte, bili gözüken adam, nargileci adam vesaire, işte Çeşme'den geldiğini söyledin sen benimle falan. Ha. Yani bu Beach'lerdeki inanılmaz giyinen kadınların da o erkekten Aa. ne kadar farkı var ya? Beach'lerde YouTube'dan kızla giyiniyor ya. Beach'ler dedim ya, evet, saçma, yani, bir de makyaj falan. Yani o işte o Nergilici adamı beğenen zaten orada. kadın evet. Aynen. İşte oradan onlar birbirini götürüyor. Gerçekten evet. öyle. Çok kısa şortlu adamlar ve çok şey giyimlik, topuklu ayakkabılar falan giyimli kadınlar gibi evet, işler böyle, yani. böyle inanması vücuduna değişik aksesuarlar, zincirler takmış. Bir tane mayosu var Saçlar zaten yapılmış. o mayoyla <gülüyor> düğüne gidersin. Elbise şey bence <gülüyor> o. altında böyle ya güzel bir spor ayakkabı, hmm. hakikaten topuklu ayakkabı görmüşlüğüm var. Oha! Ee, ya zaten lütfen denize giriyor. Ya hiç girmiyor ya da kapısını işte sokmuyor kapısını falan sokmuyor. böyle, ya fotoğraf çekiyor. Eğlen, eğlenmiyor da bu arada, hı hı. dans etmiyor filan. Çok dağılırsın ki, mi? evet yani o makyaj falan kalmaz. Niye böyle i̇şte şarkıyor acaba? ben tuvalette saçına fön çekenler gördüm. Oha! Företleri evet evet falan. ben de çok denk geldim yani gerçekten fön diyor. Bir fotoğraf çekiliyor sonra gidiyor, o... Maya denilen elbiseyi tekrar değiştiriyor, başka bir tanesiyle daha fotoğraf çekiliyor. Saçlar farklı şekilde fönleniyor. Gece kulübünde böyle bir şey yok ha? Evet. <gülüyor> yok Bunlar çok yapımlı. O şey ya. işte, ben hep buradayım, her gün buraya geliyorum. Ya, aynen, bir de. devamlı sosyal medyaya fotoğrafa atma şeyinden dolayı. Ben gün uyarmedim ben beş gün burada. Orada zaten sosyal medyaya gireceksek sosyal medyanın aşırı etkilediğini umur ediyoruz. Herhalde, şey... işte kiladan basit. Tartışmayız bile yani. Aynen, aynen. Çünkü mesela kadın devamlı sosyal medyaya fotoğrafa atmasa ne olacak ki girer denizde, saçı abuk Aynen. subuk takılır. Orada kim görecek onu yani? 3-5 kişiyi mesela Ağustos'ta bici de atıyorum. Ama devamlı sen Çeşme'de her gün fotoğraf atacaksın gerçekten. 24 saat boyunca sürekli bir Aynen. De bir de üstündeki mayonun da high-end olduğunu göstermek istiyorsan aynı zamanda. O kadar para vermişsin tabii. Aynen. Yani yani. Üzerinde de yani böyle mesela kafandan aşağısı şey gibi, böyle e, klava gider gibi. Ama yüzünün böyle makyajsız, sıfır makyaj bilmemesi, saçın başı dağınık olmasın imkanı yok bu evet. sefer. Onu da ona uyduruyorsun. Bir sürü aksesuar maksosu, kolyelerle molyelerle Denize bir çeke. Denizle gireceğine gidip fön çekiyorsun içeri. Aynen, <gülüyor> tuvalette fön çekiyorsun. Yani. Saçma sapan bir ortam oluyor. O zaman tatile niye geldin abi? <gülüyor> Sadece fotoğraf çekmek amacıyla <gülüyor> <gülüyor> mı? Öyle. Bir hafta geldi abi. Bu evet. İnsanlar gerçekten fotoğraf çekmek için tatile gidiyor. Bak şu anda öyle. Instagram'ı kapatsınlar abi. Baya böyle Instagram çöksün. Tatil böyle ben de boşalır lan. Gerçekten öyle. Hakikaten boşalır. Oğlum Alaçatı'da yani şey böyle. İşte insanlar sokakta normal sokakta. Hı -hı. Yürüyorlar. Her duvarda fotoğraf çekiliyor. <gülüyor> Allah Allah. Ya her duvarda biri beni çek, şimdi seni çekeyim falan. Ne yapıyorsun Abi diyorsun? adam bana diyor ki, girişte diyor bana 200-300 lira para vereceksin diyor. Ha. Ben Hı -hı. onun karşılığında sana sadece çocuk vereceğim diyor. <gülüyor> İçeride de en az 1000 lira harcayacaksın diyor. Tamam diyorsun, bu dandik mekanı gidiyorsun, yani ben bunu yaptığımı tabii ki birilerine göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben kendim keyif almaya ama gitmeye gitmişim oraya Kendim yani. <gülüyor> keyif alsam o kadar paraya başka şeyler yaparım. Yani ben tabii ki birileri bunu görecek ve <gülüyor> wow işte falan Takılıyor bu çocuğum. <gülüyor> Aynen. Peki bunun bizi getirisi ne yani? Mesela bizi gördü bunu, işte atıyorum 100 kişi gördü, likeladı, senin takıldığını gördü falan filan, bunu sana getirisi nedir? Ego. Bu ego ya evet. <gülüyor> Altır Ego. Altır Ego bile değil. Bence. Düz Ego ya. Düz Ego ya. Aynen. Bongoş Ego. Sonra giriyorsun <gülüyor> İstanbul'a, <gülüyor> mı nasıl takıldım gördüğünüz gibi muhabbetini yapıyorsun. Aynen. Evet. İçmeşkili yani. yani bu Ya Bir de işte belki DM'den falan yürüyorsan, hmm. o tarz bir o adamsan şekil. hani bakıyorsun. Ki hiç ben sen falan bilmeyiz o işleri DM'den yürüyorsan. Tabii canım. Senin Instagram'ın yoksa? zaten. Benim Instagram'ın yok. <gülüyor> Bizim <gülüyor> ikimize ikimiz... Podcast. Şurada bir daha da bir tane gönderiyor. gün günde açmayı başardık zaten. Hadi alıcıya gidelim de alçak <gülüyor> ya. Bizim ikimize ikimize lazım. Tekneden falan fotoğraf atalım. sayeden hallederiz o işleri. Evet evet. Bu arada bu kayıt şu an şeydan yapılıyor. Yazlık stüdyolarından. Aa evet doğru. <gülüyor> Selimpaşa stüdyo yerinden biz sesleniyoruz. Normalde Bakırköy stüdyolarındaydık. İkimizin ikimizin İstanbul'da çeşitli stüdyoları var. Var evet. Değişilebilir. Ee, Tabelalarını da görebilirsiniz etrafta falan. <gülüyor> büyük yapı büyük kurum. Ben bu arada programımıza davet ettiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Çok Aa, keyif abi, aldım. Demek. Ondan Güzel. sonra. ya e, Güzeldi, Modayı burada daha biraz var, daha, daha aydınlanmış var. olduk. Daha var, daha yarım saat yani. daha konuşacağız ya. Tamam, alp. ben aklımdaki <gülüyor> diye söyledim de. <gülüyor> teşekkür sonra Sen teşekkür etmiyor musun? Mesela Betül <gülüyor> umurumda değil, diyor. hoş değil herhalde. Yani bu sonunda <gülüyor> selam gönderiyor muyuz bilmiyorum ama. Gönderilsin. <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> <gülüyor> sonunda teşekkür etmeyi düşünüyorum ama <gülüyor> <gülüyor> Mertcan burada rol çaldı. <gülüyor> Benim de teşekkür etmem gerekiyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. O zaman ben teşekkür ederim. Ben teşekkür etmem geyitmiyorsa geri alıyorum onu modundan. Şey diyeceğim. Şimdi moda konusunda başka daha derinlere diklere inebileceğimiz neler var? Hmm. Mesela? Mesela, <gülüyor> ben mesela kadınlarda özellikle kadınlarda sanki öyle bir hissiyatım var bilmiyorum ya da ben bir hatırlamıyorum onu da çok bilmiyorum sanki 90'larda evet. giyilen şeyleri çok şu an hotladığını düşünüyorum. Mesela eski modaya geri dönüş olur mu olmaz mı mevzusunda yani mesela kadınların mi? şu an 90'lar sanki her zaman bir geri dönüşten besleniyordun bu var mi, da 90'lar iyiymiş ya gerçekten. 2000'ler çok kötüymüş. 90'lar şu an rahat bir kere. Ya 90'lar ve 2000'leri ben hani aktif hayatta yaşadığım için Evet. Hiç ayırt edemiyorum birbirinden yani. Yo, yani ben ya bir şey yani Aslında gözünde canlandıkabiliyor mu? 2000 düşük bel. O yüzden 90'lar her zaman kazanmalı şu an. Evet. Yüksek an kazanmalı. Evet. Hı -hı. Ve ona dönüş başladı. Yani. Dönüş başladı değil mi? Onu şu an evet. giyiyorlar yani gerçekten. Ben de çok görüyorum. Sanki... Mesela sen 90'lar mı giyiniyorsun? Yani üstündeki hafif yüksek bel, eee şort hafif iksetmeli tişört de crop top. <gülüyor> <gülüyor> crop top. O yüzden 90'lar sayılabilir mi bu? Evet, 90'lar. Ben kaçlar giyiniyorum mesela? Hocam <gülüyor> <gülüyor> sen Abi, Osmanlı, ben <gülüyor> Osmanlı. İstediğimiz yani 90'larda biraz ama bir şey var ya. Nasıl diyeyim? Bir... Boktanlık, <gülüyor> <Var işte, gülüyor> erkekler de bayağı, erkekler de saçma, erkekler de saçma, erkek adından İspanyol sapan yakalar, İspanyol paçalar, İspanyol paçalar. Onlar 90 değil be, İspanyol, İspanyol paçalar altı, altı. bu 90'larda da var. Bence. İspanyol paçalar 90'ların 70'ler meykili var, Evet. bu 90 Ama yani var, bunlar hep oluyor, bence evet. o değil. İşte yani. her şeyi almayalım canım 90'ların, güzel olan ve rahat olan kısmını alsak, İyi işte, yeter. Bence vücuduna oturan bir pantolon, tişört efendi gibi giydikten sonra Milyalı yoktu. Aynen ya. öyle. Evet, evet, bence de yani, aynen öyle. Ya 90'lar denince benim aklıma çılgın bediş modası geliyor. <gülüyor> i̇şte yüksek be, yüksek Evet, o, o da ki, Oktay ne çekin giyiyordu ya. Ay yani mesela. Bir ceketi var işte. O evet, 90'lar şimdi oturdu bende, o gömlekler Gönl ne kadar kötü Ne diyorum işte. Düz çizgili gömlekler aynen. falan olacak saçlar. Saçlar yağlıydı Kendine üç beden büyük ceketler falan böyle. Evet, evet. Omuzlar çok geniş gözüküyor, Ne deniyordu parka? Yok şey... Vodka, vatka... Vatka... Vatka, vatka, vatka, vatka, vatka overkill bir şey. Zaten vatka o, o akla gelen en çekişlerden bir tanesi. Böyle evet. herkes general... Bir de Bunlar da öyle. Onlar <gülüyor> da öyle ya. Onlar 80'lerdeydi. Ya şey işte... Çok saçma. Firuz'an teyze sen omuz mu çalıştın falan derdik. <gülüyor> <gülüyor> ha bu ne böyle falan diyorsun böyle oğlum matka falan diyor ama neden yani niye böyle bir şey var çok garip yani ben anlamadım. Acaba saçlarına mı uyuyordu hani saçlar da o zaman çok kabarık böyle. evet Belki de ya. böyle yukarıda bir hayvan bir şey bir, bir köpük kullanarak yapılan saçlar. Evet. Aynen. Hmm. Bir evrendeki ilk toz bulutu gibi geziyor böyle <gülüyor> kafanın etrafında böyle bir kütle var yani. Çok saçlar kırık. yanmış böyle uçları. Ay. İşte ileride de bizim hakkımızda böyle konuşacaklardır. Efendim hmm. gibi giyiniyorlardı diyecekler mi diyecekler? <gülüyor> işte, o köküç alamının üstündeki siyah tişörtler de öyle. <gülüyor> Ama şu bilek yani. kısa, kısa bilek molası var ya kısa baktınolan O konuşulacak o kesin o kesin canım onu %100 gömecekler yani. Ya da böyle abi eski zamanlarda nasıl giyiyorlarmış o kumaşları, ipekleri ziş, ziş falan diye dönen <gülüyor> <robotlar. Ya>. Aynen <gülüyor> Demir, de. değil mi? O Demir. zaman işte şey, sonraki. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <mu? Kuşun> <gülüyor> Podcast'inde de belli oldu o zaman. Hayır, Ak kuyusu bunu. Bunu da bak madem burada böyle bir laf attın ilk yapan biz olalım. Bir çık kurşun ayakkabıyla falan diyeceğim. Ha ben o zaman Belden aşağıma kurşunu geçiriyorum. Böyle denize giriyorum. Tamam. Ondan sonra da mantıksız. Zaten dibe dalıp olmaz orada. Ak Hakkuyu'nun aldığı ilk can diye. Ooo. Öyle bir proteste yani hani şey. Kendini öldürmeli. Öyle ben öyle. bu arada Hakkı'yı protesto etmiyorum canım. Bence böyle bir enerji ihtiyacımız var. Ya nasıl bir re ya? <gülüyor> Teşekkür, bir boş biliyorum yani bu enerjiye çok ihtiyacımız var bizim. Enerji ihtiyacımız var gerçekten. Ve şey... E... Gezelim <gülüyor> değil mi tamamen? Tabii tabii bu... E, evet, i̇lk yorum saati keselim. Polis, var. Geldi. polis geldi kapıdan. Kayyum <gülüyor> atandı. <gülüyor> Zaten bu kesin kayyum atacak bu yayına mı adamım? Yani. Hani bu kadar yakın beklemiyordum. Yani beşinci bölümde 5. de kayyum, kayyum atması. Yani. Biraz bitimiz kalmansa, <gülüyor> alt buçuk paramızla hani kefaetimizi ödeyecek pozisyona pozisyonda yerim olursa <gülüyor> kayyum atarsın ya ne olacak? bir de şey oluyor şimdi. İşte ünlüler böyle youtuburlar falan hapse girdiği zaman konuşuluyor. Biz girdiğimiz anda konuşulmayacağız. Tabii tabii. bir, öyle şey. Sokak var bugün free üç kişi olacak siz. O da ben bile yazmam ben. Belki mi sence hak etti falan? Siz sistemin adamı olmuşsunuz hepiniz ya. Zaten don da giyiyorsunuz falan. Bizler bize don giymenizi anlatıyor mu? Evet, don giyen sistemin adamıdır. Bu kadar net. Ve işte o zaman şey yapalım. Başka bir konuyla mı? Başka bir zamanda. Öyle mi yapalım? Bitirelim mi? Yok ya. Daha kaç olmuş? O daha erken ya. Evet evet. Ama konu şey bir konu. Nasıl diyeyim hani gömülebilecek şeylerin ...belli başlı olduğu ve bunların hemen çat çat çat gömüldüğü bir konu olduğu için... Evet. ...böyle daha çok boşa gidebiliriz bu zaten sonra ya, diye. Tamamen yokuşa şaşır şu anda. Evet, şu anda tamamen salam veririz. Mertcan'la başladı Hakkı'yı, Hakkı'yı anlatayım. Evet. <gülüyor> Mertcan zaten hani... ...Silvr'de biten bir yokuşu var gibi da Mertcan. Evet. Mertcan <gülüyor> P anlatıyor. Evet. Biz hiçbir... ...desteklemiyorum ona anlatıklarını. <gülüyor> Hepsine karşı... Ben diyorum ki, ben bu enerjiyi savunuyorum. Başkanımızı çok seviyorum. Senin bunu desteklemediğini herkes biliyor zaten. Desteklemiyor Alman, felaket. Yani, bilmiyorum Gökçe, nasıl olacak. Yazık oldu be. Evet. Yazık oldu gerçekten bize. Sana en oldu şu anda. Kesinize. Ben kurşunumu da giyerim, sarı tulumlarımı da giyerim. Yeter ki bekamız <gülüyor> devam <gülüyor> etsin. Zekamız devam etsin. <gülüyor> Lütfen yedin. Ondan sonra... Peki şimdi bir şey soracağım, bu Akkuyu'nun e, inşaatı bittikten sonra, faaliyete başladıktan sonra. E, gerçekten de... Modayı bu şekilde etkileyip ve bizim içeri girmemiz, bizim bunu öngörmemiz yani burada söylememiz, mükemmel olmaz mı? Gerçekten müthiş olur. Yani buradan bunu öngörüyoruz, bu ne olacağını biliyoruz. O yüzden şimdiden gardloplara, hakikaten maskeleri, kurşunları dizelim mi? <gülüyor> <gülüyor> yani bu mükemmel olabilir ama zaten biz takdir edecek, helal olsun bilmişsiniz, Diyecek, kişi kalacağı içinlerin ömrü yaklaşık bir yıl iki yıl falan olacağı için çok da şey değil yani. Değil Altı kafalı bir ya. adam gelip böyle bu ama çok iyi yapmışsınız falan diyor. Ondan <gülüyor> sonra tak ölüyor orada. Kurşuna <gülüyor> ölmek. Evet. <gülüyor> mesela Chernobil izlediniz mi? İzledim. Chernobil de. O da çok güzel. İnsanların <gülüyor> kıyafetine bir bakın mesela. Gerçekten öyle diyorsun mu? Chernobil bu arada sahne dizaynları, kostümler falan yani. Çok <gülüyor> şeyden bahsediyorum ya aslında biraz şeye bağlamaya çalıştım dönemin işte 1986 Rusyası. Ha. İnsanlar nasıl giyiniyor? Çok efendi değil mi ya? Bence çok efendi. Evet. Güzel de. Yani. Güzelle evet. bas. Eskiden 40ların 50 insanları bence çok efendi giyiyor. Olması gerektiği gibi her şey ya. Aynı öyle çok düzgün yani. Ve Gömlekler işte, gömlek, eski, pantolonlar evet. pantolon. Evet. Benzer normal. Ne, ne çok geniş ne çok dar. Yani <gülüyor> kesinler çok o normal. Zamanlar işte o B olduğundaki. Şapka Şapkayla Bera'da. gezerler. Şapka ile gezerler. Ama işte o zaman ondan sonra işte o Hippilerin bunların şey demesi işte bunlar sistem sizi böyle yapıyor. Sonra Hippiler don çıkartıp benim gibi. Tabii aynen işte sonra siz, siz, gibi, siz ve gibiler geldiniz. O <gülüyor> sonunda hiç hoş olmayan kıyafetler. Metalcilerin deri donları. <gülüyor> deri don diye bir şey var gerçekten yani. Ne? <gülüyor> tabii tabii. Bu arada bunu seksi buluyor musunuz mesela? Hayır ya. Bir kadın deri don giyse. Hayır, hayır hayır ya. ya. Ha. Deri don, bir şey yapmaz mı ya? Abi bu var ama böyle askılar falan mı? Mesela askılı olacak. Askılı kötü değil. Askılı konuşalım. He. Şeffaf, sütyen askılı. Aynı. Ama çok kadın ama erkek. Öp erkek ama. için konuşalım diyorsan ben. Sağ. Yani erkek Olabilir. ben giyebilirim. sen buna karşı mısın? Ne var yani? Evet ya sen şu sen anda. Sen niye şeffaf, dress, sütyen, tepeden. Ya ben kimsenin gözüne karşılamam canım. İsteyen sütyen giyer zaten. Sen tam da giy. hiçbir şey giy. Şey sen şeffaf studio aksına sevmiyor musun? Komik değil mi? Şeffaf studio aksına neyle giyiyorlar? Ben yani bana kıyafet nasıl malmuş kabiliyor? Kesinlikle gözüküyor, işte gittiler yerden. Gözükmüyor mu? Gözüküyor ya. Gözüküyor mu? Nezleci <gülüyor> de ama. Ben bayağındı. Görünüşte çok şeffaf yapıyoruz ama <gülüyor> oradan parlıyor. Şeffaf oldu yani. Böyle baskı yapıyor, çok kötü bir görüntü ya. Ay. Yani bir e görünüşün daha iyi. Et evet. yapışıyor o şey. Evet. Ay evet bir doğru adam. Kötüymüş yani. Ben kullanızsız hem. Burada südemin görünmesi kötü bir şey midir ki? Yok. yok yani bence sanki, kötü bir şey değil. Güzel bir şeydi mı? <gülüyor> Hayır. Sen onun gerisini mi tavamlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şey yapabildiğince yapamıyormuş. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> <gülüyor> südüm <süleyman>, var mı ne <onu> yapıyorsun? <gülüyor> yok ya öyle sabıtlıklarımız yok da yani güzel südeler var onun ötesi. <gülüyor> <gülüyor> Erkek bileyi mi görmek istersin? Kadın süd şimdi. Yani. Ya bunu tatmıyor musun? Tabii ki bilek yani falan. <gülüyor> Kalın bilek. Şey bu arada erkeklerdeki şeyin bundasını sanki azaldı ya. 2000 yılın başında herkes parmak arası tarifle geziyordu. Metrobüs'te dahi ya da uzun Barman'da bir şey uzun bir uzun. Bırakmadım. Bu da de şu an giyiyor zaten. Onda bir sıkıntı yok. Yazlıkta giyiyor o yüzden. İstanbul'da da ben denk geliyor bana. Öyle Nerede mi? Ben, ben, ben çok görmüyorum eskisi kadar ya. Sanki eskiden herkes giyiyordu gibi geliyor bana. Ben çok terlik giymiyorum aslında İstanbul'da. Evet İstanbul'da ben de giymiyorum. Onun yerine yani. çorapsız giyebileceğim botum tarzı hmm. erkek abılar var ya işte onları tercih ediyorum. Hmm. Onları geçiş bayağı çıkıyorum botçularımı. Ama tam bir bot çorap ayağı bot giyilmesi tam uyuyor. Bu gerçekten tomus ya. Evet. Evet. evet onları da çok ben de, şey de işte de çok görüyorum. Açıkçası insanlar çok tercih ediyor. Ama işte dediğim gibi o yüzden eskisi kadar terlik giyiyorum İstanbul'da. Işte, Bence çok giyiyorlar. Ben rahat buluyorum yani kolay giyilmesi, çıkartılması ve Çorap giymene gerek yok, ayağını terletmiyor. Güzel. Fiyatı da ucuz. Öyle mi? Yani ucuz. Ben, ben çorapsız... Verilere bir şey. Ben çorapsız kipalı ayakkabı giymek beni çok rahatsız ediyor ya. Ben de, ben de giyemem gibi geliyor Hı. bana çorapsız ayakkabı. İşte ben de giyemem canım. Ama Tom'su giyiyorsun. Allah Allah, o da ence rahat yani. Bir deneyeceğim Nasıl? Tom'su yazmam. Bu arada zaten olayı o ya Tom'su. Öyle o ya? Evet. Evet. Çorapsız giyebil ayağını terletmez. Ha. Yatta giyebildiğim bir ayakkabı, böyle yat ayakkabısı. Allah Allah. Evet kevap için mantığı Doğru eskiden aslında o kalantorlarda görülüyordu daha çok. Şimdi ucuz olunca evet da oluyor. <doldum>. Senin gibi <gülüyor> küleler kaldı. <gülüyor> bu arada bir şeyin ucuz olması da gerek yok ya. Hani eskiden bu vardı. Dur biz geçenlerde mi konuşmuştuk? işte. eee Beat çıktı. Evet. Bin liralık kulaklık yaptı. İnsanlar iki tane ünlü Beat kulaklık takıyor diye Beat almaya başladılar. Evet. Ondan sonra işte bozlar, Sennheiser'lar falan a bize şirketleri satı satıyorduk. Mersam tüketici de bu paraları alabiliyormuş alabiliyormuş deyip evet, adamlar Teknolojiye nelerle ürün başarı. Başarı. vermeye başlıyor. Yani bu tamamen şey fakirin alamayacağı Aha. ama kendini zorlayarak alabileceği, evet. zenginin çok rahat alabileceği ürünlerin pazarlanmasıyla alakalı bir durum. Aya artık çok ölüyor evet. bu var doğru. Yani. Ya bir de işte bu kulaklık da alın insan şu anda mesela bak bu da moda ile alakalı. Evet, kulaklık, ses kalitesi. kalitesi evet, yani ses kalitesinden çok evet. takınca nasıl gözükecek, rengidir, şeklidir, süslemeye bakıp oluyor yani. Ki ben mesela hiç sevmiyorum hani boynuma, kulaklık, sağda solda gezmeyi. Sen yapıyorsun mesela. Ben var. yapıyorum evet. Oğuz yapıyor. yapıyorum. Ben ama onu benim kulaklığım siyah zaten. Hani her şey çok abes gözükmesin diye siyah aldım. Ama ses kalitesi müthiş yani. Ben evet. şey kulaklıklar artık müzik dinlemekten çok rahatsız oluyorum. Kulak içili. Küçük kulak içili. Çünkü gerçekten çok fark ettiriyor yani. Doğru. Yani zaten en basından şey büyük. Hoparlörü büyük olan evet, şey. Evet aynen öyle yani. Çok havaya sokuyor seni. Tabii Yerinde o kadar şey olmuyor. Kalitede olmuyor. Aynen, futbolca, mesela Urban Yirsi, ünlü years adam takmasa okula. Urban Yirsi niye alıyor millet ya? İşte renkler işte yani. abi, çok kötü bir kulaklık yani. Renkler bilmem ne moda, bu da bir moda. Salçamak işte insanlar şey yapıyor bunlar. Urban Yirsi ama küçük şey, şey kulaklardan bu kulak işi yani. Yok bir kara ben şey gördüm mesela, mor Urban Yirsi boynuna takmış. Altındaki ayakkabıları da Mosmo. Ha, evet. İşte bu tam bir modaik. Modaik Moda ya bu. Evet. Şekil, şekil, şekil. Bu adam bunu yapmış ha. yani. Bağlamamış. Bir şey dinlemiyor böyle. <gülüyor> şey var mesela Urban Ears'ların şeyi çıkıyor. O bez kısmı çıkıp yıkanabiliyor ya da değiştirilebiliyor. Farklı renklerde takabiliyorsunuz. ki. Yani. Bak tamam. o da mantıklıymış. Aslında güzel bir yasaymış ya. Bu tamam. Uşuma gitti bu fikir. Bayağı etkilendici rükyadağın da evet, bir ökkemleri sallıyordu ya. Alacak yani. Moda saçmalık bir şey abi. <gülüyor> deyip, gidip o da örgü nevseli çeşit çeşit değiştiriyorum. <gülüyor> şu mavileri uzatana falan. <gülüyor> o açıdan şey, biraz mantıklı olabiliyor ama ses kalitesi falan kötü yani ben bir tercih yapamadım. Şortlarda da şu an darlığa geçildi erkekler. Kumaş şortlarda bayağı dar kumaş şortlar giyiliyor. Ya. Yani şortların bak... Pantolonun boyu nasıl yukarı doğru çıktıysa Evet. bilek gözükmeye başladı. Şortların da bence boyu bayağı yukarı çıkmaya başladı. Evet, aynen. Çok çıkmaya başladı. Deniz Şöleni falan. Twice'ın içi çok susuluyor. Hayır, altı. Aa, aynen ay, ay, evet ay, ay, ay, ay, ya. ya şey ay, şey ay, ay, evet. O çok Aynen, kapı giren bir şey vardı abi. O hale yapmış oldu. Öylece bir şortu, evet. şortu evet. giydim ya. Giydiniz mi Alevi şortları? Ben giymedim. Ama Capri vardı. De ben de Capri'nin de Capri Ben vardı. de Alevi şort giymedim ama o Alevi'li shortlar boyutunda bir şort Tabii. vardı. Tabii. Var var diyeceğim. O zamanlar Big Silver'larda. Big direkt vardı. öyleydi zaten. Yani hala öyle shortlar var. Ya ben Hatta bak var. o şortlar aslında mesela dün de konuştuk bunu. Basket oynarken falan o tip böyle bol uzun short seviyor. Yani. Ama Basket short zaten olmadı yani. basket şortu zaten. Evet satılıyor yani. Diz altı, diz üstü, diz kapağında ya da olan shortlar. Evet. Ama Capri falan neydi abi? Capri <gülüyor> çok olduk. sandalet. Aa, hayır, hayır, mi? hayır, hayır. Kapri altında crampon. <gülüyor> Aman ya, <gülüyor> ya bu var abi. Evet, bu, var, vardı. Bu var, var. <gülüyor> Tabii ki de var. Bu var. Hem de şey kapri altında tutan dokuzar. Kapri şey kapri ama bu arada. Eşofman altının kumaşını düşün. Ne dinliyorsun? Panya, Panya. Aynı kaprinin altında crampon ayakkabı. Abi. Aman tanrım. Kızım hiç adamız lan bizim zaten. Atletin. Atletin. <gülüyor> yani şey gibi, böyle... ya genelde <gülüyor> birbiriyle asla yoksa, harika evet. bir şey duruyor. 20 diyor. yaşındaki adam annesinin, <gülüyor> yani camın oraya gidip salatalı ekmek yiyecekmiş herhangi bir bir havası var yani. <gülüyor> yani evet. Anne bana salatalı <gülüyor> ekmek yapsın diyecekmiş gibi duruyor adam sürekli. Bu ayarındaki evet. krambol kırmızı, short yeşil şeylerde karışık böyle hani. Aynen evet yani ben... bunu 5 yaşındaki çocuk yapar, sokakta futbol oynar, koşar, hmm. endürtür. Ama Aynı o kısa zorunda, ekmek sürer. Capri'nin meşhur olduğu zaman kimse kısa şort giymiyordu ya gerçekten. Yani tam Capri kadar da uzun giymiyordu ama hakikaten diz kapağının altında ha, falan evet, şortlar vardı evet. yani. O zamanlara çünkü o bir tabuydu yani. Evet. evet. Ama o zamanlar ayak bileklerimizi de göstermiyorduk. Aynen işte o da çok çabuk değişti. Benim mesela var hala Capri gibi değil de diz bu dize gelen işte şeyler. Gapin falan şortlar oluyor ya. Ceblim Epleyanlar. Ne deniyordun adı var mı bilmiyorum. Kargo mu? Ha, kargo. Kar, kargo gibi. Hı -hı. Işte. Ama cepliş otel yani çok rahat ya. Cebine her evet. şey dolu. Konseye giderken falan özellikle aşırı işimizi yerliyor. Şey, Bu arada erkek modasından konuşuyorsak ben erkeklere çanta modasının gelmesini artık... Aynen ya ben ya. de istiyorum. Yani. Bıktım yani eşyalarınızı. Yazın eşya falan. taşımak çok <gülüyor> zor iş. Evet, Bence abi. de ya ben de istiyorum biraz. <gülüyor> ya ama ben çanta taşımak bir sorumluluk ya. Şey yani onu toplamak da şey. Rahat şeyi. Ne? ne? Sır çantası, küçük bir tane. Çok sır çantası. Yok. Bence rahat çantası. Bel çantası. Rahat. Ya böyle bir çanta abi. Bel çantası. Yere tek omuzlu çok Böyle tek çanta evet. istiyorum ya. Bel çantası hakkında ne düşünüyorsunuz? Bel çantası abi. Benim kullanan arkadaşım var bu arada aktif şekilde. Ha ben ben Erkek ben, mi? ben kendisi enişte. Bel yani. çantası giymiş bence. Çoluğu çocuğu olan, yanları olan gizli gay. Çok <Gülüyor> iyice. Bel çantası bende biraz öyle bir şey itibaren. Kadınlarda çok moda ya, erkeklere daha gelmesin. Bel çantası biraz var. şey oldu abi, bu yeni akım moda şeyiyle, bilmem neyle falan evet. biraz şey giyinmeyiyle böyle, seksenler modası yani. giyinmeyle, işte çorapları, beyaz çorapları yukarı kadar çekelim giyinmesinde, <gülüyor> bu kombininde var bel çantası. Ve böyle giyilen bir arkadaşım var ve rahatlık aslında bel çantası ama ben tabii öyle şey giymem Yok abi. Hatta ben evet. de hiç almadım yani. Ultra nerezler falan değilim. var. Ya ben ben de mesela çok güzel bir tane siyah çanta var, deri böyle şey, e, sırt çantası ve tam böyle iş, iş ortamlılık bir çanta. Yani resmen kış gelsin de onu taşıyayım diye bekliyorum. <gülüyor> İçine böyle hiçbir şey koymayacağım. Ya de, de falan koyacağım ama sırf çantayı yani çok güzel çünkü bayılıyorum <gülüyor> çantam var, Jack Daniels bir de, de markası, yani Jack Daniels'in çantası. Simsiyah deri. Tam böyle istediğim bir çanta ve hiç yazın aldım, hiç kullanamadım daha. Evet. Şu an şeyin bekliyorum. Bekliyorsun böyle, değil mi? Hani. İçine böyle hiçbir şey koymadan, <gülüyor> kulak kulak boynumdaki kulaklık. Okey koyabim. Evet. Zeta gel koyduk. Polo'sun çanta 10 sm taşımış olurum yani. Yok yani mesela bir de şarj aletimi taşıyorum işte. Onu da cebime koymak istemiyorum. Hep göç cebimde taşıyorum. Beni rahatsız ediyor. Otururken çıkarmak zorunda kalıyor. Bazen o, unutuyorum, oturuyorum. Bir böyle bir titretiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben dışarı dişsizlik mi ve fixer. İşte İstanbul'da 2 tane cep telefonum var. Ee, i̇ki tane anahtarım oluyor. Bir araba, bir ev anahtarı. Ee, şarj aleti alıyorum. Cüzdan. Cüzdanım oluyor ya bunlara cebin cıbına Bunlar cıbına nasıl diyeceksin kanka yani, yani. doğru şey. doğru, <gülüyor> doğru. buna çanta kullanıyoruz evet sigara paketleri falan içiyorsanız sigara çakmak, çakmak. bunları Bunlar tabii şey kullanmıyor kimse evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neyse ki içmiyoruz bir de düşün içsek. bir de o zaten olmuş 15 lira bir hesap yaptık 500 lira para aydı evet hakikaten o nedir ya Yok, bence insanlar içmeli. Bence içim Philip Morris, B.A.T. bizi duyun ve sponsorluk... <gülüyor> <gülüyor> ama sigara sponsorluğu... <gülüyor> <gülüyor> Dünyada <gülüyor> hiç yok ha. ama <gülüyor> çok iyi olmaz mı? <gülüyor> Aa, gerçekten bir G.T.I. sponsorluğu gibi. Yakında ya. devamlı böyle çekim çekim üflüyorlar şey değil mi? Böyle bir Morris. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu an Philip Morris'i üfledim. <gülüyor> <gülüyor> Bu Philip Morris'in sesi falan diye böyle. Evet. Şey, e, ne diyecektim. O yüzden çantam odasını bir istiyoruz. İkincisi şey geldi aklıma bu mevzusunda. Frenz'de vardı bu mevzusu. Joey'nin erkek çantası mevzusu. Hatırlıyor musunuz? <gülüyor> <Evet>. Hatırlıyor mu <gülüyor> öyle muhabbet? Tamam yani, tam o bizde öyle olacağız yani. Mertcan'ın erkek çantasını ben şimdi daha hale yani. Bu hep bu hep erkek çantası değil. Yoksa o Chandler'ın çantası Chandler'ın yani. galiba o bir. Bir dakika ya bakalım. Bakalım nasıl canım? Chandler'ın hep böyle bir geylikle bir şey var. Evet bir falan. yakınlaşıp ya. uzaklaşıyordu böyle. <gülüyor> İlk bilgisayar oyununu oynayan falan da bu. Al bak bu çok meşhur olacak falan evet. diyordu. öyle şeyler. Tetris video oynadı bilgisayarda öyle bir şeyler var Yavaştan böyle bir son e, 5-6 dakikaya girelim. Evet. Bir konuştuklarımızı toparlayalım. Bir son boşlarımızı yapalım. Son boşlar, son boşları alalım. Son boşları toplayalım. Nane limonumuzu, nane elmamızı söyleyelim. Nane limon Şimdi dedi. zaten bu yayından sonra. Bu arada buna yayın mı diyorsunuz? diyorsunuz? Podcast. Evet, podcast diyoruz. Siz buna yayın mı diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Siz yayın mı diyorsunuz? <gülüyor> Biz bir yayın yapıyoruz farkı. Yani Şimdi Sen... kesilecek bazı yerler yani... var. Bunu kabul evet. edelim. Yok ya, hiç kesilecek yer yok. Var bak. bak ben... yok. Var. <gülüyor> Direk kapıştır ya. Ne olacaksa da olsun. Mertcan P. <gülüyor> ya kesilecek yerler bence de yok. Çünkü... Ya efendim ...yayın ya. yapıyoruz. <gülüyor> Sabiğimi olmadı. Yok bence şey... öyle de. Neyse bunu bunun yayından <gülüyor> sonra konuşuruz. masaya yatıyoruz. <gülüyor> Bu arada başka programlarda da böyle şeyler konuşacağız. Mesela Betül bir ara şey konuşacağız. Harry Potter. Evet. Ah Harry Potter'ı bak mesela ben de severim. Ama Harry Potter konuşuyla. Daha... muhabbetleri daha çok mesela. Tamam, tam yani, evet sen <gülüyor> sal. Sal. <Her gülüyor> <erkek masasını gülüyor> hayır, de DC yapacağız da DC'yi rahat. Hayır da ranga erkek mi olasa? erkek olması Hayır da bunu biraz gömmek için yaptık yani aslında. Ama çok da yani gömmü değil yani. şöyle yani, hayır. Şöyle aslında bunu yapmamızın sebebi şu normalde RISC programlara çalışıyoruz. Hmm. Yani bir işte base hazırlıyoruz bilmem ne. Şimdi bu yazlıkta tatillerde de çalışmayalım böyle bir şeye vakit ayırmayalım dedik. Boş Cebimizden bir şeyler kullanalım, boş yapalım dedik. Hepimizin de bir sonraki herkes bir şeyler görüyor. Herkesin dolduğu şeyler var. Ben mesela sırf bilek şeyimi kusmak için bunu istedim. <gülüyor> i̇lk iki dakikada kustum ve bitti benim kusurum <gülüyor> yani bu program. <gülüyor> o Senin... yüzden ama şey yani DC falan konuşacağımız zaman biz bir hafta bakıyoruz ne konuşabiliriz. Aynen tamam. bayağı <gülüyor> outline'lar outline falan. Gerçi bu programda outline'sız çıkmadık ama konu çok uzun bir evet. konu değil. Ama yine de kötü bir program olmadı. Ya Bence eğlenceli, eğlenceli oldu. Eğlenceli gayet. Aynen. Yani buraya ya o kadar moda. Biz mod eğlendik. Buraya biz o kadar moda ikonuna yakın. Önemli yatırdık. olan da o. Biz eğlenince Aynen. zaten from. <gülüyor> <gülüyor> biz çok <gülüyor> eğleniyoruz. <gülüyor> Bugüne kadar moda konuya getirdik. Evet. Bak burada adın Marvel kaplı telefonu olan bir insan var aramızda yani. Çocuk musun sen? Bu ne çok Niye güzel bence ya? Güzel güzel şaka yapıyorsun. Çok, çok güzel ya. Manyak mısınız? Bu kim mükemmel bir kablo. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bir DC mevzumuz, Marvel mevzumuz falan var. Deadpool de mevzusunda yalnız çok fazla kurulan var. Bir tek bu sevmiyor. Herkes yani. böyle thriller bir şekilde hazır gökçe'yi görmeye bekliyor evet. yani. Ben sevmiyorum. Beni çağırın lütfen. Tamam. Tamam. Ama dayanabilecek misin bu kadar bir reporter aşağılamama? Sadece seni aşağılayacaksın. Evet, biz de Ama seni yok edeceğiz ya. Yani. 4 kişilik aşağılayacağım. Hiç fark etmez. Ben 4 kişilik savunurum. Ya tamam. ben de son zamanlarda reporter'a çok haykım bulun bir sebebi de Netflix dönüşü. Netflix, <gülüyor> Netflix koyduklar <gülüyor> kalka filmleri izlemek durumunda kaldım çünkü biliyorsunuz Netflix'te bir şey bulmak kolay değil. Lan <gülüyor> yani çöp mesaj demişti. Evet, artık sadece buçukta <gülüyor> ...Netflix'e el attıktan sonra... Anlam bir şey olmaz yani. Bizim podcast'imize ne zaman el atacak acaba? Bu arada Rütük Netflix'e girmedi. Rütük, Rütük bütün internete girdi. Evet bütün internete Yani yok. ben onu okudum. Hoş geldin Rütük. <gülüyor> <gülüyor> bütün dünyaya, <gülüyor> hayatıma <gülüyor> hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Rütük'üm hayatıma hoş geldin. Şey, e, peki bir dakika. Netflix'e nelere engelli bilirik? Bence sansiyon koyar, koymaz mı? Yok. Lisans satacak abi. Yani şu an şunu yapıyor, tabi lisansın belli maddeleri var ama gidiyor Netflix'e, YouTube'a diyor ki yani en ucuzu 10.000 TL mi, dolar mı, en pahalısı ha. da işte gidiyor artık. Arada baya büyük fiyatlar konuşuluyor. Netflix edecek diyecek ki işte 10.000 dolar bana gönder, bu lisansı satın al diyecek. Yani. Bu lisansı satın alınca da onun bazı koşulları var, işte 3 yıllık falan olacak o lisans. Evet. O koşulları yerine getirmezse Netflix'i Türkiye'den kapatacak. He. Bu biraz şey ya. Bütün para kalma çabası şeyden. Anladım. Yani... Evet, bu mecradan yani. Evet, evet. böyle bir evet. kazanç dönüyor. Yani evet, televizyonda bir ihtimalle ceza falan kesemiyor artık. Bir şey yok. Evet. Çok Aynen. bir gelir kalmadı televizyonda. Evet. Ya da şuradan biraz koparabildiğimizi koparalım diye girdi. Çok büyük şeyler olacağını sanmıyorum. Yapamazlar hiçbir şey. Yani sansür, mansür, Netflix'i vurmaz mı diyorsunuz? Vurmaz. Ya yani vursa bile alternatifler olur abi her türlü. Tabii canım. Yani. Yani i̇nterneti sansürleyebilir misin? Amazon Prime'lar var, bilmem neler var tabii, tabii canım, canım zaten yani. Nesini sansürleyeceksin efendim. En kötü toranttan indirirsin her şeyini yani. Aynen öyle yani torque entibude kullanmıyoruz gibi. ama tabii ki kullanmıyoruz ama yani eğer bizi zorlarlarsa da cylindri <gülüyor> <kendisini> böyle bir zorlarlarsa <gülüyor> <oluştururlarsa>. hayır <gülüyor> korsana hayır hayır diyoruz ve <gülüyor> <gülüyor> o zaman yavaştan toparlayabiliriz. Evet, toparladık. Evet. Çok teşekkürler tekrardan Betül Hanım, Matcan Bey. Biz teşekkür ederiz. Ne demek. Eğlencelik programlarda yine görüşeceğiz. Hayır, Harry Potter programında Harry Potter Betül'ün DC'ye falan ihtiyacı var. var şey var daha doğrusu, isteği var. Tacı hacı vaklıza gani. Çok kötü. Bir kere <gülüyor> <Tut. Tut, gülüyor> <gülüyor> de gömmem lazım. <gülüyor> Telefonu sevmeyen birilerini aşağılamam lazım <gülüyor> Görüşmek Peki. üzere. Çok sağ olun arkadaşlar. Güzel de eğlenceliydi. Makar yaptık. Yeni kapadıktan sonra makaramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz ama siz bunları Evet o yüzden Gözde. diğer yayınları takip etmeyi unutmayın. Ya da sahibe gelirseniz birazdan. Evet. Bu arada Twitter'da bunlara da Ha, takipçimiz ikimiz ekibimiz. İkimiz ekibimiz. YouTube aynı çekiliyor. YouTube'da yine ikimiz ekibimiz yayınlar izliyor. O zaman tabii ne diyorsunuz? İkimiz ekibimiz bayram edin. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Onu demiyoruz asla. O <gülüyor> yok. Evet. Ondan sonra bu şekilde Instagram'da ikimiz ekibimiz podcast ama hiç gönderi yok. Yani, ama ne edin. kadar takip ederseniz o kadar gönderi atacağız. Ne takip gönderim. Evet, evet. <gülüyor> O yüzden takip etmeyi unutmayın, sizi seviyoruz biliyorsunuz. Sen niye seviyorsun ben insanları ya. ya? Kimi seviyorsun ya? Ben kimliğini seviyorum ya? Ben sana tamam mı kapatıyorum ha? Evet. Sizi seviyorum diye, tanımadı insanları seviyor seviyorum diye. Sen <gülüyor> sevmiyor e? olabilirsin ya. Ya sevmiyorum onu kimseyi. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi Allah. bizim, bizim, bizim operasından dolayı iyiyiz, anladın mı? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere, bay bay.